Selamünaleyküm. Sesim geliyor değil mi? Herkese merhaba. Geldiğini varsayıyorum. Aslanım cevap yazıyor. Evet, görüşmeyi de iyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bu hafta iki ders yapacağız. Perşembe günü telafi yapıyoruz inşallah. Şimdi metin önünüzdeki metinden dolayı şaşırmış olabilirsiniz. 10. haftadayız ama 11. haftanın metnini ben rica ettim Murat Bey'den. Hinduizmden bahsettik ya geçen hafta. Şimdi Cainizm ve Sih dini Hinduizme bir eleştiri olarak ortaya çıkmış. Ee, dolayısıyla bunların şimdi konuşulmasını daha yararlı buluyorum ben. Bu hafta okulda da konuştuk. Böyle e, örnekler falan da zihnimde çok net. O yüzden e, Cainizm ve Sihizm ön, ön plana aldık. Perşembe günü inşallah Budizm'e geçeceğiz. Budizm'e işlemiş olacağız. E, ben deyim Sağ olun. Hamdolsun. E, mazere sınavlarını yapıyoruz bu hafta. E, vizeleri bitirdik. Eee Cihanezm ve Zihizm'den bahsedeceğiz. Demin dediğim gibi. Saatimiz altı olmuş. Biz başlayalım. Bismillah deyip. Kısaca bir özet yaparsak. Geçen hafta Hinduizm'den bahsetmiştik. Bildiğimiz, daha yakın olduğumuz monoteist geleneklerden farklı bir resim çiziyor. Farklı bir resim sunuyor bize. Doğu dinleri demiştik. Bunların en eskisi ve en detaylısı gelişmişi Hinduizm. Hinduizm'de başladık bize sonrası Doğu dinlerine. Hinduizm'de aslında ortada pek çok tanrının gözüktüğü, pek çok tanrı isminin olduğunu e, öğrendik, konuştuk. Ama e, Hinduizmle ilgili yapılan genel bir yorum şudur dedik. Aslında yüce e, yaratıcı, her şeye kadir bir tanrı var. E, fakat onun çeşitli özelliklerini başka başka tanrısal varlıklara atfediyor Hindular. Bu şekilde e, çok sayıda tanrı ortaya çıkmış şeklinde bir yorum var. Mesela 11. yüzyılda Biruni de böyle algılamıştı. Ve bahsetmiştik Biruni Hindistan'a gidip onlarla yaşayan Sanskritçe'yi öğrenip araştırmalarını o şekilde kaleme alan bir yazar ve araştırmacıydı. O yüzden Biruni'nin yorumları bizim için önemli. Ortada Yüce Tanrı adında en çok bahsedilen var. İlahi güç Brahma, Brahma var. Ancak Vishnu ve Shiva adında iki tane tanesal e, ilahi varlık var ve biz bu üçüne çok rastlıyoruz Hindu dininde. Hatta bu yüzden bunlara Hindu, e, bu üç isme Hindu teslisi denir. E, aynı Hristiyanlıkta olduğu gibi Hindu üçlemesi. Şu anda Hindistan'da Hindular e, bu üç tanrıdan birine daha yakın hissediyor kendini. Tabiri caizse bunlardan birini seçiyorlar. E, yanlış hatırlamıyorsam Vişnucular çoğunlukta. E, siz eğer diyelim ki biz bir Hindu'yuz. Brahma'nın özellikleri mi size yakın geliyor? Yoksa Vişnu mu? Yoksa Şiva'ya karış mı? Size daha çok hitap ediyorsa bundan birini seçiyorsunuz. E, i̇lginç tabi yani nasıl oluyor bu iş diye sorarsanız ben de bizzat bilmiyorum. Ee, Hindularla bu konuda konuşmak çok mümkün değil. Gizli bir din değil. Ancak e, hem çok karşılaşmıyoruz hem de e, detaylı bir şekilde bu sorular pek sorulmuyor. Çok da hoşlanmıyorlar en azından benim bildiğim kadarıyla. Şöyle diyebiliriz bizim anladığımız dinler tarihçilerinin anladığı şu zamanla Hindistan'da pek çok gelene konuşmuş. Yani bu oluşan geleneklerden bir kısmı Tanrı'nın Vishnu ve adındaki tanrıyı ön plana çıkarmış. Bir kısmı Shiva'yı ön plana çıkarmış. Dolayısıyla Tanrı'nın özelliklerinden, sıfatlarından bazılarını tercih etmiş oluyorlar. Yani Brahma yaratıcı Tanrı'ydı. Vishnu yaratmayı koruyan, bu yaratılışı, hayatı devam ettiren Tanrı'ydı. Dolayısıyla Vishnu'nun müntesiplerinin daha çok olması, daha anlaşılabilir bir şey, değil mi? Hayatı koruyan, işte bu üremeyi, ondan sonra hayatın devam etmesini sağlayan Tanrı insanlara daha çok hitap eder. Hem daha güçlü gözüküyor. Çünkü öbürsü yaratmış bırakmış. Hem de sizin hayattayken e, hayattayken size en çok müdahale edebilecek Tanrı. Şiva ise kıyameti koparacak olan, işte e, alemi yok edecek olan ve biraz da kötülüklerin kendisiyle il ilişkili olduğu Tanrı. E, dolayısıyla bu e, bunu tercih etmemesini de insanların anlarız. Bu da anlaşılabilir bir şey. Ortada böyle bir durum var. Hindulara, e, dinler tarihçileri, dinler, yani özellikle de günümüzde Putperest de mi denmiyor? Yani ben pek rastlamadım ama ilginçtir. Bugün inceleyeceğimiz e, Sih geleneğinde Sihler Hindu'ları Putperest olarak nitelendirecek ve Hinduizm'i eleştirerek kendi geleneklerini oluşturacaklar. Eleştirdikleri en önemli noktada Hindu'ların bu tanrı anlayışı olacak. Şimdi ortada pek çok tanrı gözüküyor. Bu tanrılar resmediliyor, ediliyor. Bunların heykelleri yapılıyor. Biliyorsunuz tanrılar çok. Bu tanrıların böyle organları, şeyleri de çok. İşte fil burnu gibi burunlar. Birçok ayak. Genelde lotus çiçeği üzerinde yatan bir vişnu imajı var mesela. Çok renkli ve çok çeşitli bir tanrılar. Ee, ne diyelim tanrıların e, resim galerisiyle karşı karşıyayız. Resimlerinin olduğu bir galeriyle karşı, karşı karşıyayız. Hindistan zaten kendisi çok renkli bir e, geleneğin temsilcisi. 80'den fazla inanç varmış arkadaşlar Hindistan'da. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam 200 civarı ya da daha fazla lehçe var, yani yani bizim bilmediğimiz bir şey bu, onlar mesela renklerine göre de kendilerini ayırt ediyorlar, kast sistemi var bildiğiniz gibi, kastın haricinde renklerine göre, dillerine göre, geldikleri bölgeye göre Hindular kendilerini ayırt ediyorlar, yani çok fazla lehçe konuşuluyor, bizdeki kadar sayılı değil, ve insanlar fiziksel olarak da birbirlerinden hani ayrılır. Gelenekleri çok farklı. İşte Güney Hindistan'ın gelenekleri farklı, Kuzey'in farklı. Böyle ilginç bir bölge ve dinler adına çok fazla malzeme sunuyor bize Hindistan. Şimdi Hinduizmin böyle bir tanrı anlayışı vardı. Bu tanrı her şeye, her yerde. Ve her şeye hakim. Bir da kaza kaza kaza ve kaderin e, samsara çarkı vardı. Yani siz doğuyorsunuz, yaşıyorsunuz, ölüp tekrar dünyaya geliyorsunuz. Karma diyoruz bu tekrar dünyaya gelmeye de. İşte bu ruh güçünü, reenkarnasyonu, bu dönüşü zaman çarkını Tanrı idare ediyor. Yani bu sizin kader ve bu sizin kaderiniz. Siz bunu ancak mükemmel insan olduğunuzda, kurtuluşu gerçekleştirdiğinizde bu çarktan kurtulabiliyorsunuz. Yoksa bu çark sizin elinizde değil, onun dönmesi. Dolayısıyla böyle kaderci bir anlayış var. Ve zaman döngüsel. Doğu dinlerinin hepsinde zaman döngüsel böyle dönen bir şey. Lineer, lineer değil. Yani tek bir çizgi üzerinde değil. Semmonoteistik dinlerde öyledir. Bizde alemin alem ezeli ve ebedi değildir. Bir başlangıcı ve sonu vardır. Ee, başlamıştır. Bir günde nihayete erecektir. Ee, kıyamet geldiğinde, vakti saati geldiğinde. Ama uzak doğu dinlerinde döngüsel bir zaman anlayışı var. Bununla bağlantılı olarak felsefeleri çok farklı arkadaşlar. Ve mantıkları çok farklı. Mesela Jainistlerden bahsederken bugün e, mantıklarından da söz edeceğiz. Az da olsa. Dolayısıyla Doğu dinlerinde hem gerçeklik değişiyor, böyle fotoğraf e, fotoğraf şeklinde anlatırsak daha flu düşünün. Her şey daha flu, her şey daha göreceli. Mesela mantıkları öyledir, göreceli bir şeydir. Yani A, B, de Yok böyle demeyelim yanlış yapmayalım mantık kavramlarını kullanacağız derken yani ben şimdi size bir renkten bir şeyi tasvir ediyorum diyelim ki size bunun renginden bahsediyorum, bunun ne olduğundan bahsediyorum ama aslında bunun başka bir yönü de olabilir diyor Doğu dinleri hep böyle göreceli, hep böyle temkinli tabiri caizse yaklaşıyorlar Böyle de bir mantık, felsefe değişikliği vardı o da Ne dedik? Hinduizmde kas sistemi de var. İnsanlar kaderlerinin gereği bu kaslarda yaratılıyorlar. Siz buna müdahale edemiyorsunuz. Sonra Nirvana'ya ulaşmadıysanız bu dönen çarktan kurtulamıyorsunuz. Tekrar tekrar dünyaya gelmekten kurtulamıyorsunuz. Tamam bunda sizin iyi bir Hindu olup olmamanız etkili ama yine de bu çarkı döndüren siz değilsiniz. Böyle bir anlayış var arkadaşlar. Kas sistemi var. Tekrar ediyoruz. Çünkü çok önemli. Onun dışında şimdi Cainizm'de, Sihizm'de ee, gündeme gelecek. Bu noktalarda hatırlatacağız. Hinduizm'den ayrıldıkları hinduizm eleştirdikleri noktalar nelerdir diye. İki tane ilginç gelenekle bugün karşı karşıyayız. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi Cainizm, belgesellerde falan görmüşsünüzdür. Biraz ilginç bir grup olarak biliniyorlar. Bunların bir kısmına göre kıyafet giymek gerekmiyor. Çıplaklığı savunuyorlar. Ve bir manastırda yaşayanları, keşişleri kesinlikle hiçbir şeye karşılar bir kıyafet giymeye. Bu açıdan da ilginç e, hani bulunur. Böyle belgesellerde falan gündeme gelir. Ayrıca da ilginç bir dünya görüşleri var. Maddi ve somut bir bakış açıları var. Şimdi bahsedeceğiz. Cainizm böyle ilginç bir gelenek. Sihizm bizim daha çok ilgimizi çekebilir. Çünkü Hinduizm ve İslam'ın karışımından e, senkretik eklektik bir din oluşturulmuş. E, bu bize daha böyle ilgimizi çeken şeyler sunacak gibime geliyor. Bir de sih dini 15. yüzyılda ortaya çıkmış. E, metnimiz 16 demiş. Gurunanak doğru 16. yüzyılda hem 15. hem 16. yüzyılda yaşadı. Ölümü 16. yüzyıla denk geliyor. Çok geç değil mi bir dinin ortaya çıkması için? Çok geç bir tarih. O yüzden kendisinden önce ortaya çıkmış dinlere atıf yapan bir din bu sihizm. Yani ister istemez Kur'an'dan bahsedecek, ister istemez diğer kutsal kitaplardan bahsedecek. Siz 1500'lerde bir din ortaya çıkarmışsanız değil mi? bunları atlayamazsınız. Şimdi Cainizm, Mesihizm, Din mi diyeceksiniz? Ee, ya yani ben çok çok net hatırlamasam da e, bunların yani bir 15 yıl önce diyelim ki e, din olarak adlandırılmadıklarını bir Hindu geleneği, işte Hinduizm'e karşı çıkan e, Budizm'e benzer tarafları olan gelenekler olarak anlatıldığını hatırlıyorum. Ama şimdi din olarak ayrı dinler olarak nitelendiriliyorlar az da iyi sayıları cannesiler bile Jainalar bile iki buçuk üç milyon Hindistan'da ki sihler 5. E, müntesibi açısından bağlıları açısından 5 en büyük din 220 milyon sanırım sihirin genel nüfusu ve bunlar etkililer çünkü Amerika, İngiltere ve Kanada'da genelde yaşıyorlar. Hindistanlara tabii çok kuvvetliler. O yüzden e, hani böyle yatsıyacağımız e, kısaca geçebileceğimiz iki gelenek değil. Ayrıca çok da ilginç malzemeler sunuyorlar dinler tarihi açısından. Şimdi e, Cihan'ın başlayalım. Bu arada böyle dersle ilgili fani açıklama yapmadık ama geçen haftalarda olduğu gibi namaz e, zamanı. Tehlikeye girmediği için altıda başlayıp yedi buçukta bitireceğiz inşallah. Şimdi Cainizm'den başlıyoruz çünkü Jainizm çok eski. Jainizmin ee, kurucusu kabul edilen Mahavira Buda ile aynı dönemde yaşıyor. Milattan önce altıncı yüzyılda. Dolayısıyla sonradan ortaya çıkmış Hinduizm'in bir yorumu ya da böyle e, Hani Evet yorum diyelim onun üzerine yapılan bir yorum Şeklinde değil ama milattan önce Altıncı yüzyılda ortaya çıkıyor. Ee, ne demiş metnimiz 850 demiş. Daha geç tarihleniyor. Çünkü bu da en önemli önemde yaşadığı, tespit edilmiş Cihannizmin kurucusunun. Şöyle bir şey var. Ee, neyse onu yere geldi mi söyleyelim. Şimdi Cihannizlerin e, temel vurgusu kurucuları e, bir saniye. ismini sürekli kontrol etmek zorunda hissediyorum kendime. Biliyorsunuz zor bu isimler. Her seferinde şey yapsam da ee, tamam bu sefer oldu desem de hep unuttuğum bir isim var. diye biri var. İşte bu bu ile aynı dönemde yaşayan, milattan önce 540'larda yaşayan, var Tamana, Jainizmin kurucusu kabul ediliyor. Ama bu isim herhalde söylemesi zor ki ben de bir türlü e, yerleştiremedim onu lügatime. E, Allah'tan bir sıfatla anılıyor, Mahavira adıyla anılıyor. Bu da ya Mahavira ya Jina. E, adıyla anılıyor. Büyük muzaffer, büyük kahraman anlamında. Şimdi Jainizm deyince aklımıza şu gelsin sevgili arkadaşlar, insana çok önem veriyor. İnsanı ön planda tutan bir din. Çünkü birazdan göreceğiz, Tanrı anlayışı yok. İnsan çok ön planda. İşte bu kurucuya ve bu kurucu gibi olan mükemmel insanlara aşırı bir vurgu var bu dinde. Şimdi Cahilistler diyorlar ki Mahavira Mirat'tan önce 6. yüzyılda yaşadı. Normal bir insan hayatı yaşarken 30 yaşında tefekküre daldı ve bir aydınlanmaya ulaştı diyorlar. İşte bu aydınlanmadan sonra kendisi Cahilistlerin kabul ettiği görüşleri ortaya atıyor, serdediyor bu görüşleri ve cainizin bunun üzerine bina ediliyor. Mahavira 4 24. Tirtankar diyorlar. Tirtankar mükemmel insan, kurtuluşa ermiş insan demek. Şimdi Jainistler Mahavira'yı kurucularını 24. Tirtankar kabul ediyor ve ondan önce 23 tane Tirtankara'nın geldiğini söylüyorlar. Diyorlar ki Mahavira bunların görüşlerini yorumladı ve sentezledi. Şimdi araştırmacılar bu 23 Tirtankara'nın e, hayatının mitolojik olduğunu düşünüyor. Bunların hayatları Cihannislerin kutsal kitaplarında var, yer ediyor. Ama araştırmacılar diyor ki, Bunlar büyük ihtimalle mitolojik kahramanlar, bunlar varsayıldılar, kurgusal kahramanlar, figürler. Mahavira'yı biz sadece tarihleyebiliyoruz, tespit edebiliyoruz. O da Budayla ile aynı dönemde yaşamıştır. Dolayısıyla bu Jainizmin Mahavira'dan önceki 23 mükemmel insanı anlattığı eserler mitolojik ya da kurgusal diyebiliriz. Ama yöneticilerin, kurucularından eminiz Mahavira. Mahavira tıpkı burda gibi Perşembe günü göreceğiz inşallah. Kshatriya sınıfından. Hint kas sisteminin ikinci şeyi, rahiplerden din adamlarından sonra gelen yönetici ve askerler sınıfıydı biliyorsunuz. Dolayısıyla Kshatriya ve yönetici sınıfında asker ve yönetici sınıfından geliyorlar. Dolayısıyla toplumun üst kesimine mensuplar. Şimdi e, Mahavira ile ilgili çok fazla bilgimiz yok. Yalnız Mahavira'nın tek başına kurtuluşa erdiğini biliyoruz. Manastır'a dair bir manastır sistemi kurmadığını biliyoruz. Ama Cainizm kendisinden sonra manastır'a vurgu yapacak ve kutsal kitaplarında manastır yaşamına dair bilgiler olacak. Şimdi... E, Cainizm, Mahavira'nın temelinde Hinduizmin kas sistemine karşı çıkan ve değişik bir kozmoloji, yaratılış anlayışı ortaya atan bir din. Bugün 2,5-3 milyon temsilcisi var demiştik. En önemli kavramları da şunlar. Bir Cainizler Ahimsa diye bir şeye inanıyorlar. Ahimsa şu, hem inanıyorlar hem bunu kural olarak koyuyorlar. İster taş olsun, ister böcek olsun, ister insan olsun, her varlıkta bir ruh olduğunu varsayıyorlar ve canlı cansız hiçbir varlığın incitilmemesi gerektiğini, ona onlara zarar verilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Ahimsa ilkesi prensibi bu. Şatırlarsınız i̇şte görmüş olanlarınız vardır belgesellerde falan. Ellerinde süpürgeyle gezer bunlar. Ağızlarını kapatırlar. İşte geç, geçtikleri yolları süpürmek, oturdukları, oturacakları yeri süpürmek gibi ki orada bulunan küçük canlılara zarar vermeme vermelerini engellemek için mesela bir kesim rahipleri keşişleri daha doğrusu ağızlarını peçeyle kapatıyorlar ki nefes aldıklarında bilmeden işte küçük sinekleri böcekleri ya da bazı işte mikroorganizmaları yutmasınlar diye bu en önemli şeyleri hmm ilkeleri, prensipleri. Bu açıdan humanist bir din olarak ortaya çıkıyor. Bir de insanı çok önemsediği için. Şimdi Hinduizm'de mesela özellikle Mahatma Gandhi Cainaları daha bilinir kılmış. Kendisi Hindu aslında benim bildiğim kadarıyla. Evet Hindu ama onu bir kontrol edelim bir daha aklımızda olsun. Bir de bu humanist anlayışından dolayı ilgi görmüş bu din. Yoksa hani Hindu Hindistan'da böyle küçük görülen, hor görülen sapkın bir grup olarak kabul edilen insanlar değiller bunlar. Hindistan bu açıdan hoşgörülü diyebiliriz. Çok sayıda dini inanç olduğu için şeyler hor görmüyorlar bu değişik anlayışları. Bir de cainisler etkili kişiler olmuşlar. Az sayıları çok az ama özellikle de sanırım şey paraya sahip olmalarından dolayı önemli, etkili bir konumdalar. O da çok ilginç. Şimdi bu cainalar hiçbir şeyi incitmek istemiyorlar ya. Kasap olamıyorlar, asker olamıyorlar. Birçok engel var onların meslek tercihlerin. De. Bunlar da şey olmuşlar, finansör olmuşlar, ekonomist olmuşlar. Bu din anlayışları onları paraya yöneltmiş. Çok da ilginç çünkü maddi bir şeyle bağlantı kurmak istemiyorlar. Maddi dünyayı çok karşılar. Ama böyle meşhur finansörleri falan olmuş. Bu açıdan da ilginçler. Siyaset ve edebiyat adamları da bu Cainistlere ilgi göstermiş. Daha humanist duruyorlar. Bir de birazdan göreceğiz. Alemin yaratılışı konusunda somut böyle şey bir anlayışları var. Bilim, e, bilim meraklılarına, bilime daha düşkün olanlara, pozitif bilim anlamında daha fazla... E, güzel malzeme sunuyor diyebiliriz. Yani i̇lgi çeken, ilgi çektiren bir dini gelenek Cainizm. Hindistan'dan ince de akla çok gelenlerden, dediğim gibi belgesellere falan çok konu oluyor. Şimdi Cainizm Hinduizm eleştirdi. Budizmle benzer tarafları var. Perşembe günü Budizm'den bahsederken de söyleyeceğiz. Bir kere aynı dönemde ortaya çıkmışlar. Budayla aynı dönemde yaşamış Mahavira. Tıpkı Budistler gibi bunlar da Hindu kutsal kitabına karşılar. Vedalara karşılar siz Veda'yı kabul etmiyorsanız hindi olamıyorsunuz. Kas sistemine karşılar en önemlisi. Çok insancıllar. Yalnız şöyle bir şeyleri var. E, alemin aslında bu Budizm'de de yok. Doğru ortak noktaları. Şimdi yaratılışta Tanrı'dan bahsetmiyorlar. Hani bir yaratılış var. Onu açıklıyorlar kendilerince. Ama bunu e, yapan işte yaratılışın sahibi, yöneticisi bir Tanrı algılayışları yok. Çok ilginç. Eee Karma, tenasül ya da ruh göçü anlayışı var. Hindistan'daki her gelenekte var. İslam hariç. Bir tek Cavarka um, değil mi? Ben onu da şaşırırım. Sanırım Cavarka, Cekarva mıydı? Ee, mezhebi var. O mezheb hariç Carvaka. Hiçbirini tutturamadım. Carvaka e, mezhebi geleneği hariç Hindistan'daki bütün gelenekler Tenasüh e, ruh gücüne inanıyor. Çok ilginç, sihler de inanıyor. Biraz sonra göreceğiz. Müslümanlarla çok ortak noktası olan sihler de ruh güçüne e, bu alemdeyken tekrar tekrar yaratıldığımıza inanıyorlar. Ya yani bu Hindistan'a has bir şey. İlginç bir şey. E, hala çok az şey bildiğimiz, araştırmamız gereken bir durum. Şimdi o yüzden Jainalarda da ruh gücü, tenasüh, böyle alemin dönmesi, samsara anlayışı var. Ve bu Cainalarda önemli olan şey kurtuluşa ermek. Budistler de göreceğiz. Bu açıdan da Budistlerle ortak noktaları var. Şimdi humanist bir din dedik. İnsanı ön plana çıkarıyor dedik. Bir de Cainislerde şöyle bir şey var. Hani Pereniyel felsefe deniyor. Bu anlayışı çağrıştıran bir yaklaşımları var. Şöyle diyorlar. Evrensel bir gerçeklik var. Bir hakikat var. Evrenin şey zamanın farklı dönemlerinde farklı biçimde ortaya çıkmış bunlar diyorlar. Ee, insanlara yani çeşitli e, üstün insanlar bunu diğer insanlara anlatmış. Bu mesajı bu insanlara ulaştırmış diyorlar. Perenial felsefede şey der e, biraz kabaca olacak ama genel olarak anlatırsak eee ezeli ebedi bir hakikat var yani bu Adem'e mi verildi, İsa'ya e mı verildi Muhammed'e mi verildi çok fark etmiyor ee, ama şey, böyle bir gelenek var farklı şekillerde ortaya çıkıyor tarihin farklı zamanlarında diyorlar bu genel yaklaşımları ama tabi kim kurtuluşa erecek ee, Müslüman olmayanlar da kurtuluşa erecek mi ne zaman erecek, cennete gidecekler mi bunlar problemli meseleler bunlar çok detaylı bunlara girmeyelim ama Müslümanlar arasında da Belli gruplar var, pereniyel felsefeye inanan, e, hani toptan karşı çıkmayan, diğer dinlere toptan karşı çıkmayan, onlardaki bozulmayan tarafı ön plana çıkaran bir anlayış var. Cainistlerin anlayışı buna benziyor. Ama şöyle ilginç bir şey var, Cainistler insanı ön plana çıkarırken, insanı kurtuluşa götüren yollar hakkında konuşurken, e, bu kurtuluşa ermiş kendi örneklerini, kahramanlarını çok fazla önemsiyorlar. Bunların heykellerini yapıyorlar. Önünde saygı duruşunda önünde saygıda bulunuyorlar. de bulunuyorlar bunlara. Bu da ilginç. İnsanı yüceltiyorsunuz. İnsanın değerini yüceltiyorsunuz. Ama bu putperest anlayışlar, uygulamalar nereden geliyor? Bu da ilginç bir şey. Birazdan bahsedeceğiz. Şimdi bunların bir hiçbir varlığı incitmeme anlayışı vardı. İkinci en önemli öğretileri, ilkeleri, prensipleri şu. İnsanın bir ruhu var. İçinde bir şey var. Buna jiva diyorlar. Jiva. Çok geçen bir şeydir. Şimdi bizde bir jiva var. Ee, daha çok atom şeklinde bunu anlatıyorlar. Atomist kelamcılara benziyor bunların anlatımları. Bir de etrafta toz halinde bulunan madde var. Bizim civamız o madde ile irtibata geçiyor. Siz ne kadar madde ile birleşirseniz civanız o kadar kirleniyor, o kadar kalınlaşıyor, üzerinde bir tabaka oluşuyor. Ee, zeytinyağının üzerinin tozlanması gibi toz zerreciklerinin onun üstüne düşmesi gibi. Şimdi siz maddeyle birleştikçe e, yaratılış oluyor. Her seferinde bir yaratılış. Dolayısıyla ne kadar maddeyle birleşirseniz o kadar e, yoruyorsunuz siz bu tabiri caizse e, kozmik düzeni diyorlar ki kozmik unsurlar var ve siz mıknatıs gibisiniz sizin civanız onları çekiyor mümkün olduğunca bu mıknatıslık özelliğinden kurtulacaksınız maddi dünya ile ilişkinizi ne kadar keserseniz civanız o kadar sağlam kadar bozulmamış etkilenmemiş bir şekilde kalır bu yüzden cainistler neredeyse hiçbir şeye sahip olmamaya çalışıyorlar bir lokma bir hırka şeyinde bunlarda hırka da yok, e, lokma bile çok ilginç. Birazdan bahsedeceğiz. Diyorlar ki biz maddi dünyadan kaçacağız. E, çünkü her seferinde bir yaratılış oluyor. Ve arkadaşlar çok ilginç. Bu yaratılışı tanrı yapmıyor. E, atom, işte civa maddeyle birleşiyor. Tesadüf değil tam olarak. Biraz detaylı bu felsefeleri. Genelleştireceğiz mecburen. Buna tesadüf demiyorlar. Bir yaratılış, bir düzen var. Ama bunu tanrı yapmıyor. Ortada bir tanrı yok. Hani bazı dinlerde yaratır Tanrı, sonra elini eteğini çeker göklerde oturur. Bunlarda öyle bir şey de yok. E, yaratılışın olduğunu söylüyorlar ama yaratılış, şurası çok ilginç, ezeli yani başlangıcı yok, hep yaratılış vardı. E, bunu da işte civalarla anlatıyorlar, biraz karışık e, ama önemli bir terimleri sizin de e, sınavınızda falan çıkabilir. Civa atomları deniyor buna. Ruh diye çevirebiliyoruz. Somut bir şey. Yani e, anlamak ve ifade etmek çok kolay olmasa da somut bir anlayışları var. şeylerin, Cihalistlerin maddi yani bizim kelamdaki atomistlere falan düşünün biraz benziyor. Dolayısıyla yaratılışı ön plana çıkarıyorlar. Buna çok maddi bir şeyle bakıyorlar. Metafizik olarak bunu açıklamıyorlar. Bu dünyada her şey bu dünyada zaten. Size bir ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Bu anlayışla bağlantılı olarak Cahenislere göre bu dünya ezeli ve ebedi. Yani bu dünya yok olmayacak. Dolayısıyla kıyamet öğretileri yok bunların. Cennet ve cehenneme gitmeyeceğiz. Yani bir kere bu dünyada siz kurtuluşu gerçekleştirebiliyorsunuz. Kurtuluşu gerçekleştirmek demek şu demek. Bu dönen Samsara çargından kurtuluyorsunuz. Bir daha dünyaya gelmiyorsunuz. Mükemmel insan olduysanız eğer Evzeliği, ebediği o şekilde yaşayacaksınız. Mükemmel insan olmayanlar sürekli yeryüzüne gönderilmek zorunda. Ee, ama işte cennete gitmiyoruz. Sadece kötüler için bir yeraltı alemi tasavvur ediliyor. Bir de e, tanrısal varlıkların, yine bir tanrı yok ortada ama kutsallığa erişmiş varlıkların hani ayrı yaşayacağı, ayrı bir yerde durduğu söyleniyor. Ama e, diğer dinlerde olduğu gibi işte e, bu dünyadan ayrı bir cennet cehennem algılayışı yok, kıyamet algılayışı yok. Bunun da sebebi e, dünyanın ezeli ebedi olması Birazcık bunu Budizm'de göreceğiz ama bunun dışında bunlar Cain'a düşünce sistemine ait şeyler, önemli kavramlar, varlıklar. Şimdi bunlarda yaratılış farklı demiştik o yüzden kozmoloji önemli. Ee, ve bunu Civa merkezinde, etraftaki kozmik unsurlar merkezinde anlatıyorlar. Kozmik birikim diye bir şey var. Siz ne kadar etrafınızdaki toz şeklinde maddeyi çekerseniz kendinize, e, etrafınızda kozmik bir birikim oluşturuyorsunuz. Bunu halkalar şeklinde açık anlatabiliriz. Şimdi ben e, sürekli, diyelim ki meta elde etmeye çalışıyorum. E, sürekli madde dünyanın zevklerine dalıyorum. Çok yiyorum diyelim ki. Ondan sonra kendimi çok böyle ne derler pohpohluyorum ya da kendimi çok ödüllendiriyorum. O zaman etrafımda kalın kalın halkalar şeklinde duvarlar örüyorum. Kozmik birikimler oluşturuyorum. Ben yapıyorum bunu. İnsan yapıyor. Ne yapıp ne ediyorsa insan yapıyor. İnsan suçlu. Yani Tanrı'yı suçlayamazsınız bu dinde. Ve bu kozmik birikim sizin çarkı, karma çarkınızı döndürüyor. O halkalar olmasa ne kadar saf böyle saydam kalırsanız o kadar şeyiniz etkileniyor bundan Samsara çarkınız ve siz daha iyi bir insan olarak dünyaya geliyorsunuz. Katılaştıkça ee, tabiri caizse böyle hani siyahlaştıkça kalbiniz e, Samsara çarkınız daha fazla dönüyor. Yani bu döngüden kurtulamıyorsunuz. Böyle bir anlayışları var. Şimdi Tirtankara dedikleri mükemmel insan anlayışı önemli. Onu bir kez daha e, vurgulayalım. Tanrı Yüce bir tanrı anlayışı yok. E, doğanın kendi kurallarıyla işlediğini söylüyorlar. Özellikle de yaratılışta. Şimdi bunların, bunlar neye inanıyor, ne yapıyor? Biraz onlardan da bahsedelim. Mahavira'dan sonra M.Ö. 4. yüzyılda ondan yüzyıl sonra yani kitaplar oluşturulmaya başlamış ama bunların kompoze edilmesi milattan sonrasına da kalmış. Bugün ellerinde kitapları var. Şöyle bir şey, kitapların çoğunun kaybolduğunu söylüyorlar. Bunu da şöyle anlıyorlar. Şu anda elde olan eserler bazı başka kitaplardan bahsediyor. Buradan da o kitapların olduğunu ama şu anda elimizde olmadığını anlıyoruz. Bunlarda bu mükemmel insanların hayat hikayeleri, yaşam şekilleri, formülleri anlatılıyor. Manastır yaşamıyla ilgili kurallar var. Sonra öğretici tarzda meseleler biçiminde anlattıkları şeyler var. Tahmin edebileceğiniz gibi kozmoloji, yaratılışa dair eserler var. Bugün değinemiyoruz, hatta bilmiyoruz detaylarıyla ama değişik bir mantıkları ve felsefeleri var. İlginç doğu felsefeleri, mantıkları gerçekten incelenmeli. Şimdi Mahavira pek çok şey söyledi. Dinin temel şeylerini ortaya attı. Mahavira'dan sonra, hemen sonra Jainistler şey yapıyor aslında hemen sonra değil yani milattan öncesi yine 150-200 yıl sonra Jainistler parlak bir dönem geçiriyor. Maurya imparatoru Jainist oluyor. Ve e, din daha bir kurumsallaşıyor, daha çok şey üretiyor. Bu sırada iki gruba ayrılıyorlar. Mahavira'nın öğretilerini anlamı e, açısından. Şimdi bir tanesi Mahavira'nın e, çıplak gezdiğini söylüyor. Dolayısıyla giyinmeye karşı ve şey kutsal kitapların çoğunu kabul etmiyor bunlar diyor Mahavira'nın söyledikleri değiller ama diğer kısmı şey yapıyor Mahavira ne dediyse pardon şimdi bu çıplak olanlar Mahavira'yı takip edenler Digambara bulut giyenler hava giyenler deniyor bunlara. Bir de Svetan var. Bunlar da beyaz giyenler. Bugün Svetan grubu sadece beyaz ince kıyafetler giyenler. Bunlar daha relaxlar tabiri caizse. Ee, kutsal kitap şeklinde kabul ettikleri bütün kitapları kabul ediyorlar. Mahavira söylemese de onun öğrencileri bunları söyledi. Bu kitaplar ilham eseri yazılmıştır. Önemlidir diyorlar. Bu insanlar kıyafete izin veriyor. Ve ilginç bir şekilde bu insanlar da... Ee, şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar bu e, hava giyinen bulut giyinen digambaralar da kadınlara hiç yer yok. Şöyle diyor digambaralar. Bir kadının kurtuluşa ermesi için ancak tenasül çarkında erkek olarak dünyaya gelmesi lazım. Yani siz döneceksiniz, döneceksiniz. Bir noktada erkek olacaksınız. Ondan sonra sizin için kurtuluşun imkanı başlıyor. Hani bu şeyde hiç söz konusu değil şu anda kadınlar için. Kadınları manastıra kabul etmiyorlar. Ama bu Svetan buna da karşı çıkıyor. Kadınları manastıra kabul ediyorlar. şeyler var onlarda. En büyük farkları bu. Bir giyinmek, bir kutsal kitap öğretileri bir de bu kadın meselesi şimdi e, bugün hala var Cainisler demiştik Digambaralar güneyde yaşıyor ma manastırlarda e, manastır dışına çıkmalarına her zaman izin verilmiyor kimi zaman yönetim tabi onlardan giyinmelerini istiyor bu Svetenbaralar Gücerat-Garajastan bölgesinde yaşıyorlar e, şimdi Cainizm demiştik ki çok böyle küçümselecek göz ardı edilecek bir gelenek değil e, şöyle bir şey zamanında orta çağda e, çok fazla müntesip edilecek konumdaymış. Ama 13. yüzyılda Hindistan'da bir gelenek ortaya çıkıyor. Bu geleneğin adı Bakti geleneği. Bakti geleneği şunu söylüyor. Tanrı'yı seveceğiz. Tanrı'ya olan ilgimiz ve sevgimizle kurtuluşa ereceğiz. Daha böyle insancıl, daha halka hitap eden, hani zor ibadetlerden, bu zikirlerden, işte riyazet ve züht hayatından ziyade Tanrı'yı sevmeye odaklanmış Daha hoşgörülü, daha sevimli bir yüzü Hint geleneğinin diyelim. Tabi bu halka daha çok hitap etmiş. Herhalde bizim şeye benziyor. Bizim bazı e, tasavvuf e, şeyhleri cennetle müjdeler değil mi? Kimisi de tasavvuf. Gerçi onların çoğu ehl-i tarik değildir çünkü ehl-i tarik daha çok cennetle müjdelemeyi tercih eder ama daha hani böyle hukuk vurgulu olan hocaların bir kısmı biliyorsunuz hemen cehennemle konuşmaya başlar meşrep meselesi, yaklaşım meselesi kimi müjdeleyerek başlıyor kimisi korkutarak başlıyor bu bakti hareketini buna benzetecek olursak Hindistan'da o dönem insanlara umut aşılamış insanlara sevgi, adanma hani bizde biraz halk islamı falan denir ya bazen de küçümsenir daha çok böyle işte adaklarla yakarışlarla insanları dine çağıran bir hareket olmuş. İşte bu bakti hareketi olmasaymış Jainistler belki de alıp başlarını yürüyeceklermiş. Hani biz bugün ya insanlar bunlara nasıl inanıyor diye aklımızdan geçirebiliriz. Ama e, öyle değil inanılıyor ve bu açıdan da biz ilginç buluyoruz araştırılmasını. Şimdi kutsal kitaplarından tek tek bahsetmeyeceğiz. Çok bilinmiyorlar. E, zaten 3 tane ayrı lehçede yazılmışlar. Hindistan bir dil cenneti. Ee, takipçileri bile anlamıyor e, Cainistlerin sadece şeyler e, tarikat ehli e, manastır ehli bunlar üzerine yoğunlaşıyor genel olarak bir Cainistin bilmesi gereken şeyleri içeriyor bu kitaplar en çok da kutsal insan dedikleri Tirtankaraların öğretileri doğrultusunda peki bu Tirtankaralar ne demiş bu Cainistler nelere inanıyor ee, tirt, Cainistlerde bir tanrı anlayışı yok diyebiliriz Şöyle ki alemi yaratan, yaratılışı idare eden, yöneten, kader ve kazayı yaratan bir, bir güç açıklamıyorlar. Böyle bir güçten bahsetmiyorlar. E, dolayısıyla kıyamet öğretileri yok demiştik. Çünkü dünya ezeli ve ebediydi. Yaratılışa bir vurguları vardı. insana bir vurguları var. İnsanın yapıp ettiğine vurguları var. Ne yapıyorsa insan kendi yapıyor. Cihannistler çok somut bakıyor dünyaya. Demiştik ki doğuda biraz fluğlaşır resim. Mantık çok görecelidir. İşte felsefe çok görecelidir. Ama Cyanistler bir o kadar yaratılışı maddi dünyaya çok somut bir gözle bakıyorlar. Hindular için e, yanılsamaydı. Neydir masiva fani dünya? Bir açıdan biz Müslümanlar için de yanılsamadır ya. Oyundan ve imtihandan ibarettir. Gerçi biz varlığını kesinlikle kabul ederiz. Hani bir hayal dünyasında yaşamıyoruz. Cyanistler bu gerçek dünyaya çok fazla vurgu yapıyorlar. Bu, bu yüzden de masiva, fani dünya diye bir anlayışları yok. Zaten başka bir dünya yok onlar için. Dolayısıyla e, önemli bu dünya. Madden fiziken önemli. Ne demiştik? İnsanın içindeki civa, e, her varlığın içindeki daha doğrusu civa yön plana çıkarıyorlar. Civa atom gibi bir şey. Etrafta gezinen e, madde tozlarıyla birleşiyor. Pudgalalarla. Ve bundan her seferinde aynı bir yaratılış ortaya çıkıyor. Yaratılış var. E, zaman var, hareket var, hareketsizlik var. Bunları anlatıyorlar yaratılışı açıklarken. Ama yaratılış ezeli ebedi. Yani hep var, vardı, hep var olacak. E, şimdi ebe, ezeli ise yaratılış, o zaman gerçekten de Tanrı'ya ihtiyacınız yok. Zaten hep varsa, hep kendiliğinden oluyorsa e, bunların bir yaratıcı Tanrı'yı ortaya atmaları beklenmezdi. Ne demiştik bu civa her şeyde var ister taş olsun ister toprak o yüzden her varlığa dikkat etmemiz onu incitmememiz gerekiyor. Bu da onların işte ahimsa gelenekleri. Sonra ne demiştik? Biz kendimiz madde ile birleştikçe etrafımızda karmik bir birikim oluşturuyoruz. Karmik unsurlarla birleşiyoruz. O zaman da kendi kaderimizi kendimiz çiziyoruz tabiri caizse. Bu Yani karmamızı kendimiz oluşturuyoruz. Bu insanların üçlü bir formülasyonu var. Doğru inanç, doğru bilgi ve doğru davranış. Üçlü mücevher diyorlar buna. Hayat prensipleri bu. Bunu şey yapıyorlar. Kendilerine düstur ediniyorlar. Davranışlar ikiye ayrılıyor. Şimdi bu Cainislerde bir normal hayat sürenler var. Yoksa nesilleri tükenirdi değil mi? Evlenip barklanıp çocuk sahibi olanlar var. Bir de keşişler, keşişeler var. Ama sayıları hiç de az değil. Manastır ehli kalabalık. Ve önemsiyorlar manastır yaşamını. Şimdi normal insanlar için e, iyi bir canist olarak yaşayacaksınız. Mümkün olduğunca maddi birikiminiz şeyiniz olmayacak. Ama manastır ehli için e, doğal olarak her manastırda olduğu gibi e, evlenmek kesinlikle yok. Ve işte bu e, yiyecek konuları falan çok sıkıntılı. Zaten bir öğün ye yemek yiyorlar. E, geceleri yemek yemeleri yasak. Yemek pişirmeleri yasak. Biraz sonra değiniriz. Şimdi düşünce açısından Cainis mantığı değişik sadece bir iki cümle bahsedebileceğiz. Cainislere göre her şey göreceli bir açıdan bir bakımdan diyorsunuz siz bir şeyden bahsederken her hüküm görecelidir diyor bunlar. Ben şu bardak renklidir, şu bardak renklidir deyip kestirip atamıyorum. Bu bardak beyaz üzerine yeşil ve pembe halkalı bir bardak da olabilir. Bu bardak şöyle de olabilir, şöyle de olmayabilir, şöyle de olabilir diye yedili bir mümkün imkan anlayışları var. Yani konuşurken her şeyden bir açıdan şeyini ekliyorlar. Bunun da sebebi şu, şimdi bu bardağın gerçek bir mahiyeti var ama biz bunu bilmiyoruz. Bunu ancak mükemmel insanlar anlayabiliyor. Biz bunu göremiyoruz. O yüzden biz kesin konuşmamalıyız. Çünkü hakikatini bilmiyoruz bu eşyanın. Anlayışları bu. Yine bir şekilde dönüp dolaşıp şu mükemmel insana geliyor. O zaman mükemmel insan olduğunuzda eşyanın hakikatini de çözüyorsunuz. Eşya zaten bunlarda önemli. O zaman her şeyi çözmüş oluyorsunuz. Şimdi bunlarda karma var. Demin dediğimiz gibi Hindistan'da sadece Müslümanlar ve Carvaka Hindu ekolü karşı çıkmıştı karmaya. Yalnız karmada siz ön plandasınız. Tanrı sizi Tanrı yok. Siz bir kader kaza çerçevesinde bu karmaya zorlanmış değilsiniz. Yaptığınız iyilikler, kötülükler, etrafınızda oluşturduğunuz kozmik aura, kozmik birikim sizin karmanızı oluşturuyor. Evet. Şimdi bu insanlar ne yapıyor, ne ediyor? Çok böyle felsefi falan gibi anlattık. Ama var törenleri, ibadetleri var. İlginç o da. Şimdi demin demiştik ki toplum ikiye ayrılıyor. Yalnız kas sistemine karşılardı biliyorsunuz. E, doğal olarak yaşayanlar, evi ailesi, çoluk çocuğu olanlar kesinlikle rahiplerden üstün değil. Ama rahipler kurtuluşu hedeflediği için, daha doğrusu keşişler e, üstünden. Öyle ki arkadaşlar bunlarda ölüm orucu var. Biraz da yaşlıları manastırlarda, tapınaklarda pardon e, şey yapıyorlar, ölüm orucuna çekiliyorlar. Ve bu intihar olarak algılanmıyor. Ya bunların çoluk çocukları da buna kötü bir gözle bakmıyorlar, röportajlar yapılmış, belgeseller izledim ben, ee, ölüm orucuna girmek iyi bir şey, çok iyi, çok ussal bir şey, yani siz o kadar maddiyatla aranıza set koyabilmiş, o kadar ilerlemiş, o kadar kendinizi soyutlamışsınız ki artık kurtuluşa ermek için onu en büyük yol olarak görüyorlar, yani bu bir işte intihar falan değil. Ee, zaten bu dünya ezeni ebedi biliyorsunuz şey değil hani başka bir yere gitmek için yapmıyorlar bunu. Çok sık uygulanan bir şeymiş. İnsanların e, ölmeyi tercih ediş biçimlerinden biriymiş. Ama sanırım tabii bu herkesin şey yaptığı bir şey değildir. Herkesin yapacağı bir şey değil. Yalnız bunlar alışıklar zaten keşişleri günde bir öğün yiyip çok az şey yediği için e, ölüm orucu çok zor olmasa gerek bunlar için. Evet. E, sorularımıza sonra bakalım. Zaten değişik karakterler çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi manastırdakiler ne yapıyor? Ya da manastır ve manastır dışındakiler. Bir tapınakları var. O tapınağın içinde e, 24 Tirtankara'nın e, heykelleri var. Bu heykelleri e, şehirde bulunuyorlar. tazimde bulunuyorlar. Etrafında 3 kere dönüyorlar. Doğru inanç, doğru bilif ve şey... E, Doğru inanç, doğru bilgi ve doğru davranışın simgesi olarak. Sonra bunlara 8 tane sunuda bulunuyorlar. İşte su, pirinç, tütsü, çiçek. Ee, unuttuğumuz ne olabilir? Bu 8 şeyi tamamlıyorlar. 8'li bir havuzları var. Havuzu 8 basamakla çıkılıyor. İlginç yani insana, düşünceye güya, düşünceye demeyelim ama ee, böyle mükemmelleşme ön plana çıkarırken Hani böyle çok somut heykelleri şey yapmanız, heykellerin önünde secdeye gitmeniz bana çok şey gelmiyor. <gülüyor> Zehra Hanım'ın kızı oluyormuş o şeyleri. <gülüyor> evet küçük bir saflerimiz var ne güzel. Evet arkadaşlar şimdi manastırda yaşayanların daha sıkı kurallar içinde yaşadığını söylemiştik. Mesela bu zavallılar gece hiçbir şey yiyemiyorlarmış yasakmış. Zaten günde bir öğün yiyorlar bildiğim kadarıyla o da öğleden sonraydı sonrayla sonra diyelim, öbür 24 saat içinde bir şey yiyemiyor manastır cemaati. Şimdi ilginç bir şekilde manastırlarda mutfak yok ve bu insanlar keşişler, keşişler kendilerine yemek pişirmiyorlar. Bu insanların bir sadaka kasesi var. Çıkıyorlar günün belli bir saatinde. İnsanlardan yiyecek istiyorlar. Buldular bulmadılar. Ondan sonra başka bir seçenekleri yok. Diyelim ki ben onlara iki elma verdim. O elmayı yiyorlar. İkinci elmayı manastıra götüremiyorlar. Bu kadar maddi e, sahip, sahiplikten, mal, mülk, edinmeye bu kadar karşılar ki yiyecek anlayışından bunu anlayabilirsiniz. Şimdi bunlar saçlarını kazıtıp ya da bir de yolma yöntemi varmış onu bilmiyorum nasıl oluyor. Yoldurup ya da kazıtıp rahip olmaya, keşiş şey, olmaya niyet edip manastıra girenlere bir tane sadaka kasesi veriliyor, bir süpürge veriliyor. Bir gelenekte peçe veriliyor ağzını kapasın diye. E, ve Svetan Baralarda beyaz bir kıyafet veriliyor. Diğerlerinde o da yok. Sahip oldukları tek şey bu. Süpürgeyi de anlatacağız biraz sonra. Bu insanlar 4 ay e, deneniyorlar. E, zamanla bunların tesbihleri, işte, e, imtihanları artırılıyor. Ve bunu yapabilirlerse kalıyorlar bu şeyde. Günlerini hep böyle ibadete şeye ayırıyorlar, dörtlü bölümlere bölüyorlar günü. Bir de belli zamanlarda hiç manastırdan çıkmıyorlar. Zaten muson yağmurları dönemleri oluyor Hindistan'da. Ee, vejeteryanlar tahmin edebileceğiniz gibi. Hani hiçbir, hiçbir canlıyı, canlıya zarar vermemek konusunda kararlılar ya. O bitkileri falan nasıl açıklıyorlar bilmiyorum. Genelde de suyu mesela şey. Pirinç suyu, susam suyu, buğday suyu onu tercih ediyorlarmış. Şimdi e, peçeyi niye takıyorlar? Stana Havasi grubu rahipleri ağızlarına peçe takıyorlar. Şunun için nefes aldığımızda görmeden de olsa belli canlıları yutabiliriz diye. Hatta suyu süzerek içiyorlar. İçinde bir şey olabilir diye. Ee, böyle katı şeylere karşı da bir ön yargıları, negatif tutumları var. O yüzden bir hasta perhizliyken, oruçluyken işte buğday suyu, pirinç suyu tarzı şeyleri tercih ediyorlar. Bunların orucunda, oruçta olduklarında banyo yapmaları, güzel kokus sürmeleri de yasak. Böyle değişik bir şeyleri var. Ee, onun dışında arkadaşlar, bütün Hint geleneklerinde olduğu gibi tefekkür önemsiyorlar. Güneş doğmadan önce mesela tapınağa gidiyorlarsa, Tirtankara, mükemmel insan heykelleri önünde şeye, e, tefekküre dalıyorlar. Sessiz bir şekilde meditasyon yapıyorlar. En önemli ibadetleri bu. E, okudukları dualar var. Ama e, belgesellere falan bakarsanız videolar izlerseniz o tirtankaraların önünde secdeye vardıklarını görürsünüz o heykellerin önünde onun dışında esas hedef şu e, ahlakta olacaksınız cainis kuralları uygulayacaksınız mükemmelliğe ulaşmaya çalışacaksınız e, ve mümkün olduğunca züht ve riyazet hayatını tercih edeceksiniz Baktınız olmadı Manastırdasını zahip olmaya yem ettiniz, keşiş olmaya beceremiyorsunuz bu işi bari intihar edin demişler. Öyle ilginç bir şeyleri var. Herhalde bu dünyadan gitmekten korkmuyorlar. Hep buradayız gibi bir algı var ya. E, yaratılışı zaten biz yapıyoruz diyorlar. Hani atomlarımız birleşiyor bir şeylerle. Fazla detaylı bilgi yok. Yani özel araştırmak lazım. Jainist Jainist gelenekle ilgili. Hani kitaplarımızda da yok. Özellikle vakit ayırmak lazım. Ee, hani bu şey ne derler? İntihar, ölüm orucu için e, neden bu kadar ısrarlılar? Ama şey sistemleriyle bağlantılı yani zaten e, öldükten sonra burada var olacağımızı düşünüyorlar. E, ama bilmiyorum Hani nasıl açıklıyorlar. Ölüm orucu tuttu bir tane gitti dereleri. Yok şu anda aralarında. Nasıl bu dünyada oluyor onu nasıl açıklıyorlar bilmiyorum. Daha işte ilgisi ilgi çekenler, ilgisi, ilgi duyanlar bu konuya araştırabilir. İlginç gelenekler bunlar diye böylece cainizmi anlattık. Metnimizi hareket ettirelim, sihlere gidelim. Daha canlı canlı gelecek size. Cainistlerin tersine bunlar renkli renkli giyinecekler. Sihleri nasıl ayırt ederiz? Hadi size bir soru. Sih gördünüz mü? Nedir sih? En önemli simgeleri nedir? Bir tane bir çok meşhur simgeleri var. Ben Sihler'e indireyim. İlk yazan kazanır. Evet Hatice Nur Hanım, Ertürk Hanım, Türban, Türban Sihler bilinir. O bizde de yanlış kullanılan şey var ya. Bir de Sihler her yerde. Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da çok görürsünüz. Bir de özellikle bugünlerde vurguları şu. Sihler diyor ki biz ilginç, hançer de var tabii. Biz ilginç bir şeyiz. İlginç değil. biz Biz nevi şahsına münhasır insanlarız. Türbanımızı takıyorsak bir anlamı var. Saçımızı kesmiyorsak bunun bir anlamı var. Biz sihir, sihir olmaktan gurur duyuyoruz diye böyle bir yaklaşımları var. Sürekli aynı şeyi söylüyorlar. Bir de ilginç bir şekilde sihirlerin çok mağdur olduğu bir durum var. O da Müslümanlarla karıştırılmaları. Bilhassa 11 Eylül'den sonra bizi Müslümanlarla karıştırdılar, bize kötü davrandılar diye hep dava açtılar Batılılara falan. argümanda da bu yani. Bizi Müslümanlarla karşılaş, karıştırmayın. Öyle ilginç bir şey. Çünkü çok tepki alıyorlar. Bu insanlara her zaman soruluyor. Ben de bir sih görsem sorarım ama herhalde çok soğuk bir tepkiyle karşılaşırım. İyi de bu saçları kesmiyorsunuz, ne oluyor değil mi? Hep böyle internette bakın komik komik sorular var onlara karşı. İnsanlar hijyenik bulmuyor, işte doğal bulmuyor bunların yaklaşımını. Onlar da büyük bir gururla savunuyorlar. Biz de dinimiz böyle emrediyor. Bu yüzden böyle izliyorlar. Bir de o şimdi kadınlar takmaya başladı. Daha çok modern hayatta. Bazen kadın da ayırt etmek zor oluyor. Onlara bu açıdan komik sorular yöneltiliyor. Ee, öyle ilginç bir yaklaşımı var. Şimdi sihizm çok renkli, karışık, eklektik bir din. Zaten Hinduizm artı İslam eşittir Sih diyebiliriz Sihler buna çok e, e, izin vermese de dinler tarihçileri bugün işte batılı olsun doğulu olsun Hinduizm ve İslam karışımı bunun iki gelenekten çıkmış eklektik senkretik bir din diyorlar Sihlere. Sihler Pencap bölgesinde ortaya çıkıyorlar. Bugün de en çok Pencaplılar Punjabi lehçesini dilini konuşuyorlar. Onun dışında en çok Amerika, İngiltere, Kanada'lılar 250-25 milyon diyebiliyorum ben toplam. 5. en büyük din. Ee, ve şeyler yani etkinler, Hindistan'da da etkinler. Yurt dışında da bayağı etkinler. Çünkü böyle gururlu şey bir millet. Birazdan göreceğiz. Hint şey, sih olma kimliğini, aidiyetini çok iyi vermişler. Şimdi Gurunanak diye bir e, birinci guru var. Sih dininin kurucusu, şekillendiricisi. Gurunanak e, 1539'da vefat ediyor. O zaman işte 16. yüzyılda oluşmuş bu din diyebiliriz. Pencap'ta doğuyor. E, bir Hindu ailesine mensup ama Etrafında Müslümanlar var. Düşünün Orta Çağlar, 16. yüzyıl. Bahabür İmparatorluğu var. Gerçi onlar şeyden sonra, Nanak'tan sonra ve e, Hindular Müslümanlar bir arada yaşıyor. Bir de Hindistan'da genelde bir hoşgörü ortamı olmuş. Yani birlikte iyi yaşayabilmişler. Bugün Müslümanlara bakış açıları kötü olsa da geçmişte o kadar değilmiş. Demek istediğim şu Nanak Müslüman geleneğini iyi biliyor. Ee, Nanak ne hindiyizmden memnun oluyor ne İslam'dan memnun oluyor. İkisinin de içinde doğuyor, büyüyor. Ee, çeşitli haller e, vasıl oluyor bu nana. A. Nanak mesela bir gün bu arada bu yönetici ve asker sınıfından kshatriyadan nedense hiç dinlerinin bütün kurucuları üstün bir tabakadan geliyor. Şimdi 11 yaşında Hindu olduğun Hindu geleneğine göre erkekler dine giriş törenini yapmak zorunda. Bunu yapmak istemiyor Nanak mesela reddediyor ve sonra kendisinde çeşitli şeyler sağdır oluyor. Mesela bir gün daha büyüktu sanırım 19'unda mı evleniyordu? Ee, şey 30 yaş hikayesinin anlatı var mı bilmiyorum. Genelde deminki Mahavira da vardı, Budizm bu da vardır. Yani bizdeki 40 yaş şeyi onlar da 30'dur. E, şeye kur bir hani ne derler? Bir tecrübe yaşamak için ee, anormal dışı Olağanüstü bir tecrübe yaşama şeyi Hint geleneklerinde genelde 30 yaşında diye anlatılıyor. Nanak bir gün nehre gidiyor, nehrin kenarında elbiseleri bulunuyor ama üç gün kendisinden haber alınamıyor. Sonra ortaya çıkıyor ve miraç gibi bir şey yaşadığından bahsediyor. Miraca benzer bir hikaye anlatıyor. Kendisine orada Nam isminin, kutsal Nam isminin verildiği söyleniyor. Hindular biliyorsunuz Om, Om, Om ismini çekerlerdi Allah demek için. Sihirlerde de Nam ismi var. Sonra orada Gurunanak diyor ki, kendi ifadeleri var ama şimdi vaktimize vermeyecek. Ne Hinduizm var ne İslam diyor. Hani şimdi bir aydınlanmaya yermiş gelmiş vahiy almış. Sonra diyor ki ne Hinduizm vardı ne İslam. Hani ben bunlardan ayrı bir şey çıkaracağım demek istiyor. Tanrı bana seslendi diyor. Tanrı bana bu görevi verdi diyor. İşte bundan sonra Nana'nın maceraları başlıyor diyebiliriz. Ee, Danak bundan sonra pek çok yere seyahat ediyor. İşte Budistlerin şehirlerine, Tibet, Nepal gibi, e, hatta dolaşıyor geliyor işte, e, Hint Körfezi, Aden Körfezi, Mekke'ye e, vardığı söyleniyor. Rivayet odur ki, Mekke'de e, Kabe'ye doğru ayaklarını uzatmış yatıyorken, Müslümanların ayaklarını vuruyor, top ayaklarını, kaldır Kabe'ye doğru uzatamazsın diyorlar. O da diyor ki Tanrı her yerde Tanrının olmadığı neresi var diyor. Müslümanlar döndürüyorlar adamı Nana'a. Nanak döndükçe kabe dönüyor. nanak döndükçe kabe dönüyor. Yani nanak bir açıdan e, kabe yani miyar kendisine dönülmesi gereken bir Sihler için e, böyle şeyler var İslamla ilgili hep yorumlar var. İlginç bir şekilde Sihler'in kitabı Adigrant'ta da Kur'an'dan bahsedilir diğer kutsal kitaplardan bahsedilir. Şimdi siz 16. yüzyılda bir din ortaya çıkarıyorsanız tabi mecburen bahsedeceksiniz diğer kitaplardan. Yoksa insanlar sizi ciddiye almaz değil mi? Ee, ama bunu çok ön plana çıkarıyor. Sihler diyor ki biz çok hoşgörülü bir diniz. Herkesin kutsal kitabını kendi kutsal kitabımızda e, dinlendiriyoruz. Kimseye de şey yapmıyoruz diyorlar. E, Uygulamada pek öyle değil. Müslümanlar hiç iyi gözle bakmazlar ama bu e, çok fazla şey var. İslam geleneğinden etkilenmişler. Şimdi Nanak'a Guru dendi. Peygamber gibi bir şey. E, sihler de e, Şakirt demek. Tanrı'nın müridi, Gurun'un takipçileri olarak adlandırıyor. Kendilerini e, Sihler. Şimdi e, Nanak'ın tecrübesi de 30 yaşındaymış. Metnimiz öyle söylüyor. 30 yaşında o nehirdeki macerasını yaşamış. Ee, Nanak ilk guru. Sihlerde 10 tane guru var. Kendisinden sonra 9 tane guru gelecek. Ve ilginç bir şekilde bu gurular ya Hindu ya Müslüman ailelerdenler. Ancak 5. E, guru Sih bir aileden doğuyor. Sih anne ve baba, babadan. Yani o döneme kadar e, şeyler, Sih Buraları sih önderleri ya Müslüman ya Hindu geleneğinden gelmiş. O zaman bu dinin ikisinin etkileşimi olması çok doğal. Yalnız şunu sorabilirsiniz, iyi de nereden çıktı yani hani nasıl din haline geldi? Biz diğer şeyleri meslep olarak görüyoruz diye. Şimdi Hindistan'da çok gelenek varmış arkadaşlar. Yani ee, bizdekine çok benzemiyor ama şöyle diyebiliriz. Şimdi bizde tesbihi zikri e, önemseyen bunu merkeze alan tarikat grupları var. Zikir tesbih olmadan kitap okuyanlar var. Risalecilere falan herhalde bunu örnek verebiliriz. Başka aklıma gelmiyor. Bir de e, bunların yanında daha çok yardım değil mi sosyal hayatı ön plana çıkaran cemaatler var. Hindistan'da da böyle şeyler olmuş. E, bir, bir grup mesela yogayı, meditasyonu ön plana çıkarmış. Bununla ilgili pek çok uygulama üretmiş işte bir grup Tanrı'yı sevmek ona adanmak daha böyle sosyal bir mesaj vermiş böyle gelenekler varmış yaptı geleneği var, Sant geleneği var şimdi detaylara giremeyeceğiz ama bu geleneklerden bir şeyler almış sih şeyi, yani birden kendisi ortaya çıkarmamış, hepsinden bir şey almış, içinde barındırmış o yüzden belki de çok renkli bir de ilginç bir şekilde işte 16. yüzyılda bilhassa Hindistan'da ee, şiirler söyleyen şairlerin eserlerini almışlar kutsal kitaplarına. Bunlardan biri de meşhur bir Müslüman figür. Baba e, Firdevs diyorlar. Ya da Baba Ferit, pardon F Firdevs değil. Baba Ferit ya da Şeyh Ferit. Mesela bu Müslüman mistik şairin şiirlerini almışlar. Daha sonra Kebir denen bir meşhur Hindistanlı aziz şair vardır. 16. yüzyılda yaşamış. Ee, mesela Kebir şey Müslüman bir aileden mi geliyor bunlar hep şeyini kebirin şiirlerini almışlar. İşte böyle daha çok hani mistik metafizik öğretileri düşünmeye tefekküre dayalı gelenekleri Hint geleneklerini almışlar. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey var sihlerde ve bu geleneklerde aldıkları geleneklerde bunlar Hindulara kızıyorlar. Hinduların pek çok ritüeli uygulaması, ibadeti vardı. Buna çok karşı çıkıyorlar. Hindu tanrı anlayışına karşı çıkıyorlar. Kast sistemine karşı çıkıyorlar. Yani Hinduizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Budizmlere göreceğiz inşallah perşembe günü. En büyük şeyleri gösterişe karşıyız biz diyorlar. Yani bu çok Hindu ibadetleri çok fazla sayıda ve çok şey ne derler gereksiz yüzeysel gösterişi dayalı deyip daha sade bir din daha sade bir din üretiyorlar ne dedik ee, guru nanak'tan sonra 9 guru daha geldi nanak onun ismi guru e, unvanı dolayısıyla nanak'tan sonra gelen 9 kişiyi de guru diye adlandırıyoruz gurular onlar için çok önemli ama peygamber gibi çünkü Tek tanrı anlayışı var sihlerde, İslam'la en çok benzeştikleri şey şu, biz tek yüce, yaratıcı, kadir mutlak bir tanrıya inanıyoruz. Tanrı her an her yerde diyorlar, videolarını falan seyrederseniz, biz Hinduizme kesinlikle karşıyız, Hindular putperest diyorlar. Biz bile açıkça Hindiler putperestir demezken diyemezken bundan o şekilde yorumluyorlar. Ve tek monoteist e, Tanrı anlayışını önemsiyorlar. Tanrı hiçbir şekilde insana benzeyemez. Dolayısıyla gurular peygamber. Ve Hind, Hind, Hinduizmin bir başka önemli şeyine daha karşı çıkıyorlar. Tanrı ve insan arasında kesin sınır varsa o zaman Tanrı belli dönemlerde insan olup yeryüzüne inmemiştir, inemez diyorlar. Avatara inancı vardı Hinduizmde. Avatara diye bir şey olamaz. Tanrı hiçbir zaman insan olup yeryüzüne inmemiştir diyorlar. Dolayısıyla İsa Mesih'in enkarnasyonuna da karşılar. Ancak peygamberler göndermiştir diyorlar. Şimdi kendilerine 9, 10 tane guru geldiğine inanıyorlar. 10. guru 17. yüzyılda bitti. Artık guru yok. Ama 11. guru diye adlandırdıkları bir şey var. Biraz merak edin. Ondan da biraz sonra bahsedelim. Şimdi ee, Nanak'tan sonra Nanak'ın yaptığı en önemli şey e, bu sehzimi ortaya atmak. Biraz da bunun e, şeyini öğretisini geliştirmek. Mesela Nanak Sanskritçe, Arapça ve Farsça konuşuyormuş. O dönemin e, ilim ve şey ortamını düşünün. Bir de o, e, o birlikte yaşadıklarını düşünün. Müslümanı Hindu'sunu Hindu'su bir arada yaşıyor. İşte e, Farsça konuşuluyor. Özellikle bugün Pakistan topraklarında olan yerlerde. E, dolayısıyla bu ilimleri alması normal. Böyle bir eğitimden geçiyor. Ve e, sihizmi şekillendiriyor. Temel şeyi de şu, Hinduizme karşı çıkmak, tek tanrılı bir e, öğreti ortaya atmak, kas sisteminin olmadığı, bir de kadınlara vurgu yapan bir şey, Jainizmin tam tersi. Hinduizm'de de kadınların durumu pek iyi değildi. Ee, kadın ve erkeği eşit konuma getiriyor sih inancı. Böyle bir inanç ortaya atıyor. Kendisinden sonra gurular geliyor. Bunlar her zaman baba oğul şeklinde değil. Hepsinin bir şeyi var. Hepsi bu öğretiye katkıda bulunuyor. Ee, ve bunların üçüncü, dördüncü, beşinci gurular Babür İmparatorluğu döneminde yaşıyorlar. O dönemde de bilhassa Ek Ek Ek Ek Ekber Şah döneminde bir hoşgörü ortamı var Hindistan'da. Ekberşah sihlerle birlikte yemek yiyor. İşte, e, sih tapınakları inşa ettiriyor. E, dolayısıyla parlak bir dönem geçirmişler. Beşinci e, guru zamanında Arjun zamanında e, Arjun ilk sih olarak doğan Guru. Daha önceleri ya Hindu ya Müslüman geleneğinden gelmişti biliyorsunuz. Amritsar şehri kurulmuştu Arjun'dan önce. Arjun bu şehri altın tapınağı yaptırıyor ve Hinduizm iyice ne kuvvetleniyor. Bu altın tapınakta dört tane kapı var. Her dinden olan gelebilir, biz her dine açığız şeklinde bir algılama, şey anlatım bu. Çünkü Hindu tapınaklarında tek kapı oluyor ve Hindularda kas sistemi vardı biliyorsunuz. Bu açıdan sihler e, çok hoşgörülü olduklarını söylüyorlar. Şimdi Arjun döneminde kutsal kitapları oluşturuluyor. Yani 1606'lar altı civarı. E, sonra... E, 6. guru geliyor, 7. guru geliyor. Bunların çeşitli katkıları var ama çok önemli değil. Mesela 8. guru 5 yaşında. Mecburen hani guru ilan edilmiş. Bir de gurulardan çoğu idam ettirilmiş yöneticiler tarafından. Bunlar diyorlar ki bizim oğullar kesti, bizim Müslümanlar kesti. Dinimizi değiştirmek istediler. Biz hep zorlandık, hep baskı altında kaldık diyorlar. Bugün de aynı şeyi söylüyorlar. 10. guru Gobind Singh. Mesela biz hep böyle e, e, madden fiziksel şiddete uğradığımız için kendimizi korumak zorundayız diyor ve Halk Saad'ında e, bir askeri teşkilat kuruyor. Bugün Sihler e, o askeri teşkilatın uygulamalarını sürdürüyorlar hayatlarında. Bu onun için şey önemli grubu. Onuncu grunun adı Gobinsing. Resimlerde falan görürsünüz böyle at üstünde, elinde kılıcı olan, güçlü, asker gibi bir e, sih görünümü vardır. Sihler bunu önemsiyor. Çok da böyle gururlu bir millet. Sağlam, e, işte sih geleneğine bağlı. E, kendinden utanmayan, geleneklerinden utanmayan bir nesil yetiştirmeye çalışıyorlar. Biraz da, da kutsal şeyi tapınaklarında çocuklara karşı eğitim, çocukların eğitimine karşı çok böyle şeyler özverililer, kararlılar sihirli e, çocukları siz bu geleneğin temsilcilerisiniz farklı değilsiniz bırakan insanlar sizi anlamasın ama siz bu uygulamayı sürdürün diye gençlerini yetiştiriyorlar tapınaklarında şimdi Gobind Singh gitti önemli bir gelenek kurdu anlatacağız biraz sonra o askeri teşkilatı Artık guru sistemi bitti ama sihla diyorlar ki bizim her daim yanımızda olan bir gurumuz var. Bundan sonra hükmedecek guru odur diyorlar. İşte bu 11. guru kutsal kitapları. Adi Grand dedikleri kutsal kitapları. Ya da buna Guru Grant sahip diyorlar. Hep sahip kelimesiyle biter onların bu kaddes gibi bir şey onlarda. Kutsal kitapları çok önemli. Tapınağın merkezinde yer alıyor. Onu böyle kalife örtülerle seriyorlar. Sarıp, sarıp sarmalıyorlar. Artık o oh, yani e, e, şahsiyet atfediyorlar bu kitaba. Sanki yaşayan bir peygamber. Ve o sizin önderiniz diyorlar. Dolayısıyla 11. guruları kutsal kitapları. Şimdi bu kutsal kitapları Pencabi dilinde yazılmış. 19. yüzyılda şekilleniyor en çok da. Ve bunun içinde ilahiler, guruların sözleri yer alıyor. Ve içinde işte mesela Müslüman, şey Müslüman Hindistanlı şairlerin şiirleri bile var. Kebir'in şiiri var. Şeyh Ferid'in şiiri var. Ve bunlar daha çok ilahiler var bu kitapta. besteleniyorlar. Çeşitli bölümleri, çeşitli makamlarda besteleniyor. Okuyorlar bu kitapları. Bilhassa tapınakta da önemli bir yeri var. Biraz sonra bahsedeceğiz. Hadi şimdi bahsedelim. Tapınağa girer girmez ayakkabınızı çıkarıyorsunuz. Galiba çorabınızı da çıkarıyorsunuz. Tapınağın ortasında kutsal kitap var. Böyle bir kürsü gibi bir şeyin üstünde ama şey daha doğrusu nasıl diyelim taht gibi bir tahtın üstünde onun önünde secdeye varıyorlar. Tamamen vücutlarıyla yatıyorlar. Böyle açık yatar bir şekilde. Üç kere secdeye varıp kalkıyorlar. Tapınakları çok sade. Heykel yok. Heykele karşılar. Hinduların resimlerine karşılar. suya karşılar. Beyaz böyle tapınaklar Sonra bir tarafa çekiliyorlar, kutsal kitabın okunması anını bekliyorlar, ilahilerin söylenmesi anını bekliyorlar. Adi açılması, açılması, okunması önemli bir şey. Yalnız ilginç bir şekilde din adamı grubu yok sihlerde. Tapınaklarda maaşla çalışan görevliler var. Şimdi Tanrı anlayışlarına falan bakacağız. ve yaratıcı, her şeye Kadir güçlü bir tanrıya inandıklarını söylemiştik. Monoteistler bu tanrı her yerde var. Her şeyin içine sinmiş diyorlar. Şimdi sihirlerle röportajlar yapılmış. Ben diyor mesela çalışıyorsam, isem ben bunu tanrı için yapıyorum, Allah için yapıyorum diyor. Her yerde tanrı var çünkü diyor. Yani her yerde olduğu için ben yolu temiz görmek istiyorum. Her Ben kendisinde Tanrı'yı gördüğüm için insanı seviyorum. İnsan benim için önemli. Ben sana baktığımda sen de Tanrı'yı görüyorum diyor mesela röportaj yapan kişiye. Dolayısıyla her yerde olan bir Tanrı'ya inanıyorlar. Tanrı diyorlar insan tarafından tecrübe edilebilir. Hani bunu akılla ifade etmek zor, anlamak, dille ifade etmek zor ama... Siz Tanrı'yı tecrübe edebilirsiniz. Yani size ilham verebilir. Hani gurulara falan vermiş ya. Bu açıdan e, Tanrı tecrübe edilebilen bir güç. Ama kesinlikle insanla arasında şey var. Kesin çizgiler koyuyor sihizim. İnsan hiçbir zaman Tanrı olamaz. E, i̇şte bu e, diğer gruplardan ayrılmaları. E, yani Cainizm çok yakınlaştırmıştı mükemmel insanı. Tanrısal bir varlığa ama sihirlerde siz her zaman insansınız yani haddenizi sınırınızı bileceksiniz ama mükemmelsiniz mükemmel yaratılmışsınız insan anlayışları çok böyle olumlu e, Samsara çarkına katılıyorsunuz yani İslam'dan çok öye almış bir din ama e, yeniden doğuşa inanıyor e, burada da önemli olan sizin ahlakınız ibadetleriniz e, yani iyi insan olursanız mükemmel olursanız bu karma Samsara çarkından kurtulacaksınız Tenasuhe, karmaya düşmemizin en önemli sebebi insanın cahil olması. İnsan cahil bu yüzden var bu dönüş şeyi. Ee, yani hata ediyor insan. İnsanın bir açıdan bu anlamda kötü bir tarafı var. Bu yüzden geri dönüş, geri, yeniden doğma düzeni kurulmuş. Şimdi e, siz ama dünyadan e, tamriye yöneldikçe bu çarkı tersine çeviriyorsunuz. Yani dünya hayatını önemsiyorlar, maddi hayatı bunu önemsiyorlar, var olduğumuz hayatı ama bunu çevirebileceğimize, iyiye yönlendirebileceğimize inanıyorlar. Bu açıdan da mayaya inanıyorlar. Maya Hindu geleneğinde ne demiştik? Masivaya, fani dünyayı temsil ediyor. Ama yan samariyi gerçek bu dünya. Bir sizin bu e, mayadan kurtulmanız ya da nasıl desem aslında sizin bu fani alemi güzelleştirmeniz mümkün. Sihirler yaşadıkları hayatı düz güzelleştirmeye çalışıyorlar. İyi meslek sahibi olmaya çalışıyorlar. İşte iyi mal mülk sahibi olmaya çalışıyorlar. E, bu dünya yaşamını önemsiyorlar yani. Kurtuluş anlayışları insanın mükemmelleşeceğini söylüyorlar. Bu sahaj yoga falan var ya Türkiye'de de Tem, şeyleri var. Ee, ne diyelim, yani bilenleri uygulayanları var. Tabii ki bu artık Avrupa'ylaşmış şekli ee, Hindistan'dan çıkan orijinal formülasyonu değil. İşte bu e, ne diyelim, e, sükûret hali, bu huzur hali, tefekkürdeki huzur haline ulaşmayı önemsiyorlar. Aslında e, Hinduların yoga anlayışına karşı çıkmış sihler. Ama zamanla yoga'dan öğretiler almışlar. Bugün yoga yapanları var normalde başta bunu eleştirmişlerdi. Şimdi böyle bir tefekkür haliyle, çeşitli yöntemlerle hani sürekli tefekkür, sürekli zikirle, e, sehizmin kurallarına uyarak e, mükemmel insan olabileceğimize ve bu karma ya da Samsara çarkından kurtulabileceğimize inanıyorlar. İlginç bir şekilde cennet ve cehennemden bahsetmiyorlar. Bu konuda İslam Öğretisine benzemiyor şeyleri. Ee, yani diyorlar ki cennet ve cehennemle ilgilenmeyi bırak bu dünyada iyi yaşa. Ama şey iyi bir sih olarak yaşa, dindar yaşa yani gününü Günet anlamında değil. Yani Tanrı'nın olduğu her yer önemli. Bırak cennete cehenneme takılmaya diyor. Biraz belki Yunus Emre'nin şey yaptığı şeydir, ifade ettiği. Hani bizim için e, cennet gerekli değil, bize Tanrı gerekli diyor bu sihlerde. En önemli ibadetleri meditasyon, dua okuma, Tanrı'nın ismini anma, buna Dam Simran deniyor. Bunu topluca yapıyorlar. Cemaat çok önemli. Sihizm deyince aklımıza cemaat gelecek. Ee, Sihilerde işte gurular gibi insan olan aracılar var. Ama Tanrı hiçbir zaman şey olmamış avatara şeklinde, insan şeklinde görülmemiş. Şimdi bunlar öğretilerin bir kısmıydı. Somut ol, halde, somut dünyada ne yapıyor bunlar? Şimdi 10. guru e, Gobind Singh Halsa Teşkilatı'nı kurdu demiştik. Şimdi Gobind Singh diyor ki bize işte Moğollar kesti, işte Müslümanlar din değiştirmemizi istedi. Hep bir baskı altındaydık. Biz kendimizi savunacak bir e, Askeri bir güç olalım. Sihler böyle olsun diyor. Hansa Teşkilatı diye bir şey kuruyor. Böyle bunların e, şey kılıç dansı falan meşhurdur. Şimdi bu doğal gelenekleri bize uzak ya, aklınızda tutmak istiyorsanız videolarını seyretmenizi tavsiye ederim. BBC e, sihizm falan yazın böyle. Dilini anlamasak da çünkü bu sihler Pencabi dışında İngilizce konuşuyorlar. Daha çok İngiltere'de yaşadıkları için. Yani Türkçe videolar, şeyler bulmak zor ama ya da Google'a sihizm yazın, sihler yazın ee, İngilizce S-I-K-H diye yazılıyor ee, resimlerine bakın daha kalıcı olur aklınızda işte guruların resimlerine bakın o zaman işte bunların peygamber ya da liderlerine guru dendiğini hatırlarsınız çırbanlarını işte renkleri, sembolleri falan daha iyi aklınıza tutarsınız Şimdi bu Halsa Teşkilatı aslında zamanında askeri bir amaçla, siyasi askeri bir amaçla kurulmuş. En önemli etken de İslam etkisi deniyor bunda. Müslümanlar bize eziyet ediyor, biz kendimizi koruyalım diyorlar. Bugün sih olmanın bir gururu, sembolü ve askeri özelliğini yitirmiş. Siz eğer bir sihseniz bu Halsa Teşkilatı'na giriyorsunuz. Vaftiz olmak gibi bir şey, dine giriş şeyi var bunlarda. Hatta İngilizce konuşurken e, sih olarak vaftiz olunduk falan diyorlar. Öyle suya girmek falan yok ama yani bu teşkilata girmek anlamında vaftiz kelimesini kullanıyorlar. Siz Halsa'ya girdiyseniz yani artık siz dindar bir Hinduysanız 5 tane K kuralına uyacaksınız. 5 tane K şeyini, K ile başlayan şeyi taşıyacaksınız ve bundan da gurur duyacaksınız. Birincisi Keş şu türban meselesi hepimizin bildiği. Şimdi bir, bir sih için yaratılışa hiçbir şekilde müdahale et, edemezsiniz. Yaratılışa müdahale etmeniz yasak. E, vücudunuzdaki hiçbir tüyü şeyi, saçı kesemiyorsunuz. E, Tabi burası biraz şüpheli. bunlara da hep bu konuda soru yöneltiliyor. Nasıl yani kesme nereye kadar bu sakallar nasıl yere değmiyor? E, bu bıyıklarla ne yapıyorsunuz siz falan diye bunlara soruluyor işte böyle rasyonel açıklamalar getirmeye çalışıyorlar işte hijyeniktir aslında biz çok yıkıyoruz i̇şte bizi koruyorlar enfeksiyondan, böcekten ondan bundan koruyor bu tüyler, saçlar. Şey diyorlar, kışın bizi ısıtıyor yazın, serin tutuyor saçlar diyorlar. Nasıl oluyorsa çünkü Hintlilerin çok gür, böyle çok kalın, simsiyah saçları vardır. Ve örttükçe de azalmıyor, yıpranmıyor saçlar. Çok ilginç. Biz örttükçe azalır, şey olur. Şimdi erkekler için türban farz. Ama kadınlar Rahat durmuyorlar tabiri caizse biz de takacağız biz erkekle eşitiz diyorlar günümüzde kadınlar takıyor genç kızlar bir de böyle sihirler rahat giydirip eşofman falan giyerler İngiltere'de bazen anlamazsınız kız mı erkek mi bu diye benziyorlar da fiziken böyle yüzleri. O yüzden kadınların takması pek şey değil. Ayırt edemiyorsunuz. Ama işte bu uygulamaya keş deniyor. Hiçbir saçı kesmemek. Şimdi erkeklerin falan topuklarına geliyor. Gösteriyorlar videolarda. O uzun saçları var. Bunları kıvırıyorlar, kıvırıyorlar. Tepede bir topuz yapıyorlar. O topuzu tutmak için arkadan küçük tahta bir tarak kullanıyorlar. Bu e, kangayı da taşımak zorunda bir şey. Topuzunu onu tutturmak zorunda. Sonra içine bone gibi bir şey takıyor. O boninin dışına türbanını takıyor. 3,5-5 metre arası. Çok uzun o türban. Ve en, er, yani en hızlı bunu yapan 10 dakikada yapıyormuş türbanını. Videolarda var. Lütfen bakın. Çok yani yazık erkek çocuğun başına takıyorlar. 10 dakika tutuyorlar böyle çocuğu. Önce boniyi takıyor. Sonra o türbanı sarıyor. Hatta böyle kıvrım şeydir, pile piledir o türban. Arada bir iğneleri var. O iğneyle onu düzeltiyorlar. Çok düzgün yapıyorlar türbanlarını. Düzgün görünmek onlar için önemli. Renkler tercihe kalmış ama turuncuyu çok tercih ederler. O türbanın mantığı kesim ya saçı toparlamak. Bir de bir gurur, bir şey simgesi. Sih olmayı e, temsil ediyor. Bir de türban takmak eskiden beri üstünlük ifadesidir. Hani böyle bir saygı şey ifadesidir. Başı örtmek daha doğrusu. E, Gurunanak diyor ki ben kas sistem Karşı çıktım. Hindistan'da eskiden zenginler üst tabakadakiler başını örterdi. Biz buna karşı çıkmak için her sihin başını örtmesini farz kıldık diyor. Yani sih bir erkekseniz açamıyorsunuz başınızı. Yalnız ben evde falan da açmadıklarını biliyordum. Açıyorlarmış. Ya yani toplum dışında şeyli olmalısınız. Ne derler? E, türbanlı olmalısınız. Başka türbanla ilgili türbanla ilgili bütün haklarını kazandılar. Amerikan ordusunda, İngiltere ordusunda asker olabiliyorlar. Polis zaten oluyorlar. E, türbanla ilgili bir sıkıntı yok. Fransa'da üniversitelerde takabiliyorlar. Lisede falan yasak. Tıpkı başörtüsünün de yasak olması gibi. Yalnız diyorlar ki bize artık bu soruyu yöneltmeyin. Yani biz havaalanlarında çok çekiyoruz aranırken. Sonra bize çocukken çok şey bizimle çok dalga geçiliyor diyorlar. E, bu yüzden çocuklarına bunu sana dinin emrediyor diye öğretiyorlar bunu şimdi kızlarda zorunluluk yok genelde kadınlar bir şal atıyor şöyle saçları gözüküyor demin dediğim gibi kadın erkek eşittir biz erkekler ne yapıyorsa onu da yapacağız türban bize de emredilmiştir diye türban takan kadınlar var sonradan sih olup İngiliz Amerikan sihler var böyle bembeyaz onlar da türban takıyorlar ee, ömürleri boyunca şey yapmıyorlar bir de demin, e, hani nasıl bu saçı kesmiyorlar diye bunlara sorulduğunda bunlar diyor ki o saçın da bir yararı bir şeyi var bir de biz 5-6 yıl siz kesmez o uzamaz diyorlar ama e, o sakal bıyık konusunda falan hani kesin özellikle bu dönemde herhalde bir şeyleri var e, ben doktorları falan görürdüm çok sih doktor vardır İngiltere'de onlara şey var hani medika, medikal gerekçeler yüzünden sakallarını kısaltıyorlar e, şey ne derler ama türbansızlığını görmedim en azından bu içlerindeki bone ile gezer gençleri e, böyle şey evde bonesi gezen yaşlı hacı anneler gibidirler şimdi ikinci kağıt taraktı. Tahta tarak taşıyacaklar üstlerinde. Günde iki kere de açıp o saçı taramak zorundalar. E havalandırmaları için bir yöntem bulmuşlar. Bir de her sabah yıkanmak zorunda birisi. Bu da saçlar için iyi ama nasıl kurutuyorlar bilmiyorum. 3. K ile başlayan. Üzerinize taşımanız gereken şey kırpan. Bu bir hançer, çakı, kama gibi bir şey, ucu sivri olan küçük bir ee silah. Ama bunu tabii taşı artık top modern hayatta her yerde taşıyamıyorlar. Bir tek Pencap'ta, Hindistan'da taşıyorlar. Bu da bir askeri şeyi, işte gücün, kuvvetin şeyi belirtisi dördüncü şey çelik bir bileklik takmak zorundalar kollarına ne altın ne gümüş olacak bu sizin tamriye olan kulluğunuzu hatırlatıyor sizi yalnız da olsa seni gören Allah var günah işleme diye hatırlatıyor beşinci şey herkesin içine giymek zorunda olduğu şort gibi bir şey koton kovaştan yapılmalı hem iffet isim geliyor hem de bu askeri teşkilat zamanında ortaya çıkmış Öyle bir şey. 5 tane K'ya taşımak zorundasınız. Ee, şey Özellikle türban, hançer falan erkekler için. Ee, değişik şeyleri var. Mesela sihlerde helal yemek, Müslüman yemeği yemek günah. Ee, saçları kesmek en büyük günah. Ee, sonra işte zina geliyor. Tütün kullanmak, sigara içmez sihler. Onun dışında küçük günahlar var. Mesela ee, şey sih olmayan, hasta dışından biriyle yemek yemek, sih olmayan biriyle yemek yemek. Saçları griye boyamak yasak. Zaten simsiyah böyle gür saçları vardır. Şimdi bunların e, mabetleri önemli. Gurdvara diye bir mabetleri var. Ortada demiştik ki kutsal kitapları yer alıyor. E, resim yok, put yok, heykel yok. Filamaları çok önemli. Nişan sahip diyorlar buna. O bayraklarının değiştirildiği törenler falan var. Genelde turuncu. Bir de böyle bir simgesi vardır sihlerin. O simge ortada yer alır. Tek Tanrı'yı ifade eden sembolleri vardır. Ama önemli olan şey tapınak önemli. Tapınakta cemaat önemli. Birlikte yemek yiyeceksiniz. Cemaat ruhunu taşıyacaksınız. O da neden? Sihler bir arada dursun. Geçmişte ee, azımsanmışlar, küçümselmişler, işkence görmüşler diye bir arada toplanmayı önemsiyorlar ama toplu cemaatle için, ibadet için saat yok. Belli bir saat algıları falan yok. Sabah kalktıklarında mesela dua okuyorlar. İşte banyo yapmak zorundalar. Yatmadan önce, işe başlamadan önce böyle ağızlarında çok dua, zikir olan bir grup. Şeyleri, tapınakta da bir araya geliyorlar. İlahiler okuyorlar. Kutsal kitaptan okuyorlar. Düğün yapıyorlar. Evlilik töreninin gerçekleşmesi için törenin yapılacağı yerde kutsal kitap bulunmak zorunda ya yani bugün buraya adi grantı getirsek ikisi evlendirebiliriz tapınak şart değil Kutsal kitabın olması lazım. Çok sosyal yönleri var tapınağın. Özellikle mutfakları. Langar dedikleri bir mutfak var. Ve yemek yaptıkları. Hindulların işi gücü yemek yemektir dedik. Zayıf olmalarına rağmen. Yani bunu bir ibadet olarak görüyorlar. Hindu kadınlar da pişirip ikram eder herkese demiştik geçen hafta. Sihlerle birlikte yemeği çok önemsiyor. Sizin orada gidip yemek yapmanız, bulaşık yıkamanız büyük bir ibadet sizin için. İnsana hizmet önemli. Müzik var ibadetlerinde, kendilerine has bir davul kullanıyorlar, bir de adını şu anda unuttum, akordeon tarzı bir şeyleri var ama yer, yerde tutarak çaldıkları, o önemli, kadınlar çıkıp şeye, kürsüye, sahneye ilahi söylüyor, yönetebiliyorlar şeyi, fil adamı sınıfı, rahiplik sınıfı yok demiştik, tapınaklardakiler oranın temizliğini sağlayan, insanlara yer gösteren, maaşlı çalışan insanlar. Şimdi bunlar gurulara saygı ifadesinde bulunuyorlar. Tanrı'nın ismini anıyorlar. E, bu çok önemli onlar için. Nam, Nam Simran deniyor. Oturup Tanrı'yı düşünmek, isimlerini saymak. Yoga yapanlar var. Başlangıçta yogaya karşıydılar ama... İşte gün boyunca tane zikret etmeleri gerekiyor. Ama e, bunu Tanrı'yı anmak şeklinde de yapıyorlar. Dediğim gibi bir temizlik işçisiyseniz o temizliği Allah için yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ama bunlar gururlu şey bir millet. E, mesela dilencilik yapmaları yasak. Yani o gurular, gurulanak. bunlara siz, sizsiniz. Hani Müslümanlar arasında indular arasında ayrı bir yeriniz olsun diye onlara böyle bir e, gurur aşılamış tabiri caizse. Aslında bütün Hint geleneklerinde olan kadın ve erkeğin ayrı olması anlayışı var sihlerde Mesela purda deniyor bunlar Bizim perdeye benziyor. E, ama şimdi günümüzde tapınakta yan yana da oturup yan yana da yemek yiyebiliyor kadın ve erkek. İsim koyma törenleri önemli. Gurular e, sihlere çeşitli isimler koymayı tavsiye etmiş. Erkeklerin soyadı hep Singh'dir, aslan demek. Kadınların soyadı Kaur'dur, prenses demek. Şu anda bir önderleri var. Ee, yine guru diyorlar ama bu 10 gurudan farklı, liderleri gibi. Mesela biriyle yapılan bir röportaja seyrettim. Ee, yani bizim tarikat önderleri falan gibi. Ee, çok gelenekseller, mesela İngilizce bile konuşmuyordu Hindistan'da yaşayan şeyleri. Ama biz 10 grunun takipçileriyiz, onların ancak hani açıklayıcılarıyız, öğretmeniz biz diyor bu guru o on kurucu kurudan farklılar. Evlilik önemli bunlarda işte Hint geleneğinde zaten uzun sürer ya. ya. Cenazeleri çok ilginç. Sizce cenaze şeyleri Müslümanlara mı benziyordur Hindulara mı benziyordur? Hani onlardan bir şeyler alıyorlar dedik ya Sizce yakarlar mı cenazelerini? göre eee genelde. Ee, mesela ama gurulardan kaçıncı guruydu? Kadınların yakılmasını şey yapmış. Dul kadınların yakılmasını yasaklamış. Ee, şimdi biz de cenazeyi büyük oğul ya da oğul indirir ya şeyi tabutu toprağa. Ee, daha doğrusu tabuttan çık çıkarma şeyini mi oğul yapıyordu? Neyse yanlış bir şey söylemeyeyim. Bunlarda da ilginç bir şekilde şey e, oğul yakıyor. Babanın şeyin, ateşini tutuşturuyor. Yakıyorlar cenazeyi. Bu kısmı Hind Hindulardan alınmış. Ondan sonra eve geliyorlar. E, kutsal kitabı hatmediyorlar topluca. Cüz cüz paylaşıp. iki gün içinde bitirmeleri lazım. Gelenlere helva ikram ediyorlar. Bu kısmını da herhalde Müslüman geleneğinden almışlar. Kutladıkları bayramlar var. Hindistan'da her gün bayram. Çeşitli Hindu bayramlarını kutluyorlar. Kendilerine has şeyleri var. Meditasyon ve yogayı yapanlar var demiştik. Bunun çok detayları var. Ama en çok te tesbih yaptık. Tesbih ettikleri Satanam Satanam'a diye bir şey var. Bu da şu demek hak ve hakikatin ortaya çıkması. Yani hak hani biz hak hak diye zikrederiz ya onlarda da ona çok benzer bir şey var. Nefes egzersizleri var. Hindistan topraklarına has bir şey. Hinduların gösterişli şeylerine, çok detaylı ibadetlerine karşı çıkıyorlar. Bunlara hiç gerek yok diyorlar. Biz çok sadeyiz diyorlar. Diğer dinlere karşı çok anlayışlıyız, hoşgörülü sahibiyiz diyorlar. İşte Kur'an'dan bahis var kutsal kitaplarında. Ama şunu da diyorlar ki ne Hinduizm var ne İslam var. Biz bunu açtık yani diyorlar. Normal uygulamalarda da Müslümanlarla iyi geçilmez sihirler. Şimdi bunlar Hinduların avatar anlayışına karşı çıkmışlardı. Hinduizmi politeizm olarak görmüşlerdi. Çok tanrılığa karşı çıkmışlardı. Kanlı kurban ritüeline karşılar. Bunlarda kurban yok. Ateş sunusuna karşılar. Kas sistemine karşılar. Kadınların yüksek bir konuma getirdiler. Put yok, heykel yok. Bireyselciliğe karşılar. Cemaat ön planda. İnziva ve riyazet hayatı nerede yok. Toplumda yaşayacaksınız. E, manastır hayatı yok. Dilencilik yok. Ahiret anlayışı İslam'ınkinden farklı bir açıklama yapmıyorlar pek. Ama Tanrı inançları, Tanrı'nın isimleri, sıfatları benziyor. Hatim etme geleneğe benziyor. Secde etmeye benziyor. Sadaka vermek önemli. Miraç hikayeleri var Müslümanlarda olduğu gibi. İnsanın yaratılan en eşrefi mahlukat olduğuna inanılıyor. en eşrefi mahlukat olduğuna inanılıyor. Onun dışındaki şeyler Hindu, Hindu şeyine benziyor. Cenazeyi yakmak, işte yoga, meditasyon, festivaller, sonra tenasüh mesela ruh gücü, e, karmaya inanmaları. Bunlar hep Hinduizme eee benze, benzeyen yönleri. Tekrar derim bir sih olmak önemli. Şimdi işte gençlerine soruyorlar, gençler diyor ki biz bunu dinimiz emrettiği için yapıyoruz. İşte biz yaratılışa karış yaratılışa müdahale etmek istemiyoruz. Yaratılış o kadar hani mükemmel ki diyorlar. Bu şekilde açık açıklıyorlar, saçlarını kesmemeyi falan, e, tırnaklarını falan kesiyorlar doğal olarak. Ee, onun dışında modern hayatta çok mücadele ettiler. Ee, davalarla, şeylerle bu türbana taşıma hakkını elde ettiler. Bir de demin dediğim gibi Müslümanlardan biz ayrıyız, bizi onlardan ayrı tutun diye bir argümanları var. Ee, başka ne diyebilirim? Sihlerle, işte gururlu şey bir millet. Videolarına bakın, resimlerine bakın. O kılıç dansları falan ilginçtir çeşitli uygulamaları var. O bayrağın değiştirilmesi falan. Ama eklektik, senkretik bir gelenek. Eee mezhepler tarihi okuduysanız hani Babiliği, vardı. O da benziyor daha böyle biraz İslam'a yakın bir şey. Ee, işte böyle İslam, Hinduizm etkileşimiyle bir şeyler çıkmış Hindistan'da ortaya, bunu da şu sebebe bağlayabiliriz, Hindistan'da var olan çok değişik, bizim tasavvufa benzeyen değişik karakterde, değişik meşrefte uygulamalar vardı ve Hinduizm buradan bir senkretizme, ekretizme vardı yani bir, bir şey yaptı, bir şey ortaya çıkardı ama buna din deniyor yani çok takipçisi var, farklılar ne Hinduiz diyorlar ne Müslümanız diyorlar. Uygulamaları var ve şey bir din olarak kabul ediliyorlar. Bizim memleketimizde yok görmüyoruz etmiyoruz ama insanların saygı duyduğu hani anladığı bir şey bir din bir hasarı o türbanla çok şeyi kazandılar yani bilinir oldular ortaya çıkar oldular. Onun dışında böyle arkadaşlar başka dikkat çekecek bir şey aklıma gelmiyor metinde vardır siz metni okursunuz genel metin şey takip etmeden gittik. Bence bu gurular falan önemli değil. Hani e, Ne yaptıklarını, ne ettiklerine odaklanın. İsimleri falan çok şey değil. Guru anlayışına odaklanın. Adi Granat kutsal kitapları çok önemli. E, Sanskritçe Pencabi e, lehçesinde. Dolayısıyla biz okuyamıyoruz. Ama e, İngilizce tercümesi var mı? Ona bakacaktım ben. E, onun dışında Tanrı anlayışları bize benziyor. Monotheistler. Aklınıza gelen bir şey var mı? sorusu olan. Ben de metne bakayım. Ee. 11. Guru neydi en önemlisi. Kutsal metin, metinleriydi değil mi? O da onu da bir daha altına çizelim. Cemaat önemli bir daha çok bir gelenek ve işte bizim için şu açıdan ilgi çekici İslam'dan kendini soyutlayan bir gelenek. Mesela sünnet falan gibi şey çok karşılar. E, Diyor mesela işte, Helal yemek yemekten acayip korkuyorlar. E, siz önceden okuyabiliyor musunuz metni? Tamam. E, yok ben şeyi daha geçen hafta da tavsiye etmiştim. E, şöyle bir kitap var Doğu dinleri, Aleyhistan Yetiğin. E, o bile şey hani özet yani daha detaylı yapabilirdi hocam. Onun dışında sihizm dediğinizde çok fazla İngilizce kaynak var. Ee, bir de şey ne derler videoları falan ta tavsiye ederim. Bizim için de zaman zaman o kadar eğitici oluyor ki. Mesela e, çoğumuz biliyordur ama atlayanlarımız vardır. Şimdi çoğumuzda akıllı telefonlar var. E bu videoları ya da sesli dersleri indirebiliyorsunuz ama maalesef tabi çoğu İngilizce. E, Yolda kendinleyebiliyorsunuz, işte bakabiliyorsunuz resimlerine şeylere. Çoğu zaman metinlerden çok daha kalıcı oluyor. E siz zaten test usulü filanınıza olacaksınız ama bu isimler şeyler bence çok kalıcı olur. Bir yarım saat ayırın, Sihizm, Cainizm yazın, İngilizcelerini de bulun. isimlerine falan bakın. En etkili öğretim şeylerinden biri olacak diğer dinlerde, başka dinlerden bahsederken. Metin her zaman yardımcı olmuyor. Ben metni geçen hafta okumuştum. Çok büyük ihtimalle aynı şeylerden bahsettik. Detaylarına çok giremedik. Doğu dinlerinin felsefesi var aslında. Ee, ama hem az şey biliyoruz, özellikle Türkçe gelenekte, hem de e, vakit yok. İşte dinler tarihi daha çok tanıtım yani bu e, dini anlayışlarını şey yapmaya hedefliyor. Ama özel çalışanlar için işte Cainist mantık, işte Budist felsefesi çalışılabilir. İnşallah Perşembe Budizm'e bakacağız. Ondan sonra sanırım Doğu dinleri bir, yani şey var, Taoizm, Konfüçyanizm, Çin şeyine atlıyoruz. Ee, yeni dini hareketler ve eski Türk dini gibi bir şeyle bitiyor sanırım ünitemiz. Bayağı bir din görmüş olduk. Ee, ben müsaadenizi isteyeyim. Başka sorusu olan yoksa ya da not edebilirsiniz. Ben şeye bakayım. Adi Grant'ın tercümeleri var mı? Değil mi? 11. Guru. Ne diyormuş biz şey yapsak. Ama onun bir kısmı Arapça biliyor musunuz? Bir kısmı Farsça bir kısmı e, Sanskritçeymiş. Yalnız onu e, sans penca bir şeyiyle yazmışlar. Yani hepsi o alfabede ben teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Sonra görüşmek üzere. O zaman kapatıyorum. Güle güle.